Benim oğlum ayın 5'inde alıyor maaşı, küçük baş hayvan kesecek, bende de bir miktar para var. Ben oğlum 10 günlüğüne parayı versem, o kurban kese, o bana verse olur mu? Evet, yöneltelim e, inşallah. Bir de bir sorum daha var, e, Bu, bu şeye, kurban bayramına 10 gün oruç diyorlar, acaba kaç gün tutmamız lazım? Evet yöneltelim inşallah Sıhhat diliyoruz şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz efendim Hayırlı akşamlar evet. olsun Evet kıymetli hocam oğlum kurban <gülüyor> evet. kesecek Ben ona bir borç versem akabinde tekrar bana iade etse evet. dedi. Şimdi oğlu eğer biraz önce ifade ettiğimiz gibi Altını vardır nisap miktarı 80 e, gram 81 gram altını vardır Artık o kurban kesmekle yükümlüdür hı hı. Ancak şu anda altını vardır ama e, Altınlarını bozdurmadan Kurban kesmek istiyordur Ancak elinde de nakit parası yoktur Annesi kendisine borç verebilir, kurban keserse bu şekilde borçla aldığı, kurbanını keserse kurbanı geçerli olur, problem olmaz. Tıpkı bunun gibi bir insan borçla başkasından borçla aldığı kurbanı kesebilir ve yine kredi kartı ile aldığı kurbanı da kesebilir. Ancak şunu yapmamakta fayda var, yani insan fakirdir, aslında kurban kesmek zorunda değildir, yükümlüsü değildir. Kendisine zahmet veriyordur, kendisini külfet altına, borç altına sokuyordur, mutlaka kurban keseceğim diyordur. Yaptığına evet. haram diyemeyiz ama yani böyle bir şeyi de tavsiye etmeyiz. Evet, evet. teşekkür ederiz. İkinci sorusu Zeynep Hanım'ın kurban bayramı içerisinde evet. oruç tutmanın e, hükmü evet. nedir? Tutmalı mıyız tutmamalı evet. Kurban bayramından ilk 9 günü zilhiccayı e, salı günü biriydi. E, kurban bayramının birinci gününde yani arefe, arefe günde dahil olmak üzere bu 9 gün hakikaten Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın pek çok hadisi şerifinde övülmüş e Cenab-ı Hak bizi de tutanlardan eylesin inşallah diyelim. İnşallah. Özellikle arefe günüyle alakalı Hazreti Peygamber Sıyam-ı yevmi arafete tukeffürus senetel madiye ve senetel a'tiye Arefe günü tutulacak oruç Geçen senenin ve bir sonraki senenin günahlarına kefarettir diyor. Aynen. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam. Arefe günü oruç tutmak çok faziletli. Kurban bayramından yani birinci gününden Önceki 9 gün. Bunlara zilhiccenin 9 günü denilir. Kur'an-ı Kerim'de وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ aşır, Fecre yemin olsun. 10 geceye de yemin olsun. Müfessirlerimiz bu ayeti yorumlarken bu 10 geceden maksadın e, Kurban Bayramı'ndan önceki Kurban Bayramı'nın gecesi de dahil olmak üzere 10 gece olduğunu kastetmişler, tefsir etmişler, açıklamışlar. Dolayısıyla eğer imkan varsa e, bu 9 günü çok iyi değerlendirmek lazım. Sadece oruçla değil diğer ibadetler de değerlendirmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda pek çok hadisi şerifi var. Hatta bir hadisi şerifinde bu günlerde yapılacak ibadete hiçbir ibadetin denk olmadığını ifade buyurmuş. Sahabe-i Kiram sormuş Ya Resulallah Allah yolundaki cihat da mı buna denk değildir? Efendimiz hayır buyurmuş. Dolayısıyla çok Kur'an-ı Kerim okumak, kazanamazları namazları, nafile namazları kılmak bu günleri iyi değerlendirmek lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu herkese hacı nasip etmiyor. Evet. Elhamdülillah Müslüman kardeşlerimiz birkaç milyon milyon Müslüman orada şimdi Arafat'ı görecekler terviye gününü orada geçirecekler bu mübarek günleri orada geçirecekler bizim belki mekan bakımından o fazileti elde etme imkanımız yok yani biz orada değiliz ama zaman bakımından o fazileti elde etme imkanımız var. O da nedir? Zilhicce ayının 9 gününü iyi geçirmektir. Oruç tutabiliriz. Yani ilk 9 günü de oruç tutabiliriz. 1-2 günü zaten geçti. Kalanın hepsini oruçlu geçirebiliriz. Ancak eğer yapamıyorsak, tutamıyorsak en azından arefe gününü oruçlu olarak geçirirsek, nafiledir, farz değil, vacip değil, geçirirsek gerçekten büyük bir ibadet, güzel bir ibadet yapmış oluruz. Evet.